95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Kaan Şensoy'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. E, Açık Yeşil'e bugün bir e, duyuruyla başlamak istiyorum. Bu hafta sonu e, Cumartesi günü 30 Eylül'de Yeşil Gazete'nin yapacağı bir iklim ve ekoloji haberciliği atölyesi var. Hmm. E, özellikle e, gazetecilerin ya da gazetecilik adaylarının veya bu konularla ilgilenenlerin e, haberci iletişim, iletişim fakültesi öğrencileri olabilir ya da konuyla ilgili bilgi olmak, almak isteyen herkesin katılabileceği bir ekoloji ve iklim haberciliği atölyesi saat 13:00 ile 17:30 saatleri arasında e, yapılacak. E, Beşiktaş'ta Yeşil Ev'de e, olacak bu. Ee, bunu bir duyurmuş olayım. Ee, İçerisinde e, iklim ve ekoloji haberciliğin ilkeleri, yöntemleri nasıl haberleştirileceği, iklim araştırmaları, e, jargon, kavramlar, eko-kırım haberciliği, hayvan hakları ve özgürlüğü, yeşil ekonomi, enerji haberciliği gibi başlıklar var. E, bugün son başvuru tarihi olarak görünüyor, e, ama başvurmak kolay. Bir mail atarak ve formu doldurarak başvurabilirsiniz. E, bunun için e, Ha, bir de şunu da ekleyeyim, e, başvuru sayısı fiziksel atölye için sınırlı mekanlarında tabii ama e, aynı zamanda e, hibrit bir etkinlik oluyor bu online katılım e, da mümkün. Online katılım içinde bir sınır yok. Dolayısıyla ilgilenenler varsa Yeşil Gazete'ye girip buradaki Yeşil Gazete'den İklim ve Ekoloji Haberciliği Atölyesi başlıklı haberi tıklayıp oradan e, başvuru formunu doldurabilirler. Ben de e, burada... E, işte özellikle iklim değişikliği nasıl haberleştirilir, iklim felaketleri vesaire konusunda benim de vereceğim bir saatlik bir şey olacak, bir kısım olacak. Onu e, bu cumartesi 30 Eylül e, Yeşilev diye duyurmuş olayım. Evet Başka. bu dünyanın aslında en önemli sorunlarından bir tanesi diyelim. Biraz önce zaten açık gazetede de değinme fırsatı bulduğumuz bir haber... Yani Fox haber grubunun başı gazetelerin başı Murdoch devretti olduğuna ama yapılan bir araştırmada iklim iklim katili diye climate villain diye de nitelendirilen mesela şeyler yapmışlar. Her türlü bilgiyi gizledikleri çarpıttıkları da ortaya çıkıyor. En büyük iklim bilimcileri Michael Eman mesela bir climate villain'dı diyor. İklim alçaydı Nasıl çevireceğiz tam bilmiyorum. İklim canisiydi diyor. Ama yerine geçen... haydudu da diyebiliriz. Belki. Evet. İklim haydudu. Onu, yani medyanın son derece önemli sahipliği o açıdan. oğlunun da kendisinden berbat olmasından korkuluyor Lachlan'ın. Böyle bir şeyden evet. de bahsediyoruz. Çok önemli medyanın rolü yani hayati. İşte e, dolayısıyla biz de bu tür medya sahiplerini değiştirme gibi bir ya da onların fikirlerini değiştirme gibi bir şans olmayınca e, hiç olmazsa burada çalışanların, gazetecilerin, editörlerin, yayın yönetmenlerin vesaire her düzeyde iklim değişikliğinin farkında olması ki biliyorsunuz hani iklim değişikliğini kabaca bilmek yetmiyor aslında. Haber seçerken ya da bunları verirken. E, ...doğru bir taraftan bakabilmek için kabaca bilmek yetmiyor gerçekten. E, birazcık bu işin inkarcıların nasıl çalıştığına kadar bir sürü şeyi bilmek lazım. Tam da buna e, kısaca bir geçmek istiyorum buradan. Bu inkarcılar e, daha doğrusu şu anda iş e, iklim inkarcılığını da geçip son birkaç yıldır e, iklim protestocularını... E, Özellikle Greta'dan bu yana daha çok son beş yıldır daha çok arttı bu bence iklim protestocularını, iklim hareketini karalamak hatta çeşitli eylemlerde bunlara fiziksel olarak saldırmaya varan bir şey söz konusu, bir kampanya karşı kampanya söz konusu, özellikle iklim ve çevre aktivistlerini kriminalize etmek aslında buradaki amaçları. Bununla ilgili e, çok güzel bir e, haber de değil de bir araştırma e, yayınlanmıştı. E, bu Drilt ve Desmok'un e, iş işbirliğiyle New Republicte yayınlanan bir makaleydi. Bu uzunca makaleyi Yeşil Gazete için e, çevirdik ve iklim protestocularını karalayan Karanlık Küresel A ile Tanışın başlığıyla. Ee, bir 10 gün 15 gün kadar önce yayınladık açık şekilde bahsetme fırsatı olmamıştı ama bir kısaca buna bir göz atmak e, iyi olur diye düşünüyorum bugün e, bu yazı özellikle işte e, Almanya'daki son nesil ya da son kuşak denen e, örgütün gençlik örgütünün e, başlattığı bir protesto sırasında işte caddeleri trafiğe kapattıkları sırada nasıl e, saldırıya uğradıklarına dair haberlerle başlıyor. E, i̇şte ellerine asfalta yapıştırmış genç bir kadının saçlarından tutularak sürüklenmesi, yoldan çıkarılması, genç bir adamın yine yolu kapatan e, protestoculardan genç bir adamın bir kamyon şoförü tarafından ezilmesi, e, yoldan geçen bir kişinin protestocuları yumruklaması vesaire gibi Böyle ciddi bir e, şey daha sonra da Alman polisi bu aktivistlerin evlerine baskın düzenliyor ve banka hesaplarını donduruyor. Yani önce e, yollarda eylem sırasında bir şeye maruz kalıyorlar, şiddete maruz kalıyorlar ve ardından da polis üzerlerine geliyor. E, diyor ki bunlar e, ufisal bir protesto biçimine verilen aşırı bir tepki gibi görünüyordu diyor yazıda ama aslında e, yani bu taktikler yolları kapatmak gibi taktikler de yeni taktikler değil. Hani sütrejetlerden tutun da savaş karşılarına kadar hani son onlarca yıldır bu bir protesto yolu olarak kullanılıyor. E, hatta işte geçen yıl Hollandalı ve Alman çiftçiler yeter teşvik almadıkları için traktörleriyle yolları kapattılar vesaire ve ama hiçbir çiftçinin suratına da kimse yumruk atmadı diyor. Peki neden bu son nesil aktivistlere ne ya da son çocuk aktivistlerine ne karşı bu kadar insanlar öfkeli ya da bazı insanlar bu kadar öfkeli. Burada bir siyasetçiden bahsediyor Frank uh, Hür Demokrat Parti'den, Almanya'daki Liberal Parti'den, e, Sağ Liberal Parti'den, Avrupa Parlamentosu'ndaki e, sert sağcı tutumlarıyla tanınan bir üyesiymiş. Bu zamanda kendi iklim şüphecisi e, olarak tanımlamış bir kişiymiş. Şimdi de malum partisi aslında iktidarda. E, ve özellikle e, bu kombileri işte ısı pompalarıyla değiştirecek yani doğal ev ısıtmasını elektrikle ve ısı pompalarına çevirecek olan bir dönüşüm var. Almanya'da çok tartışılan ve aşırı sarının çok tepkisine alan bir dönüşüm. Ona karşı başlıca engel durumundaymış bu politikacılar. Ve her türlü regülasyon karşı taktikleri bunlar kullandılar diyor. Hatta bunun... Bu tür bir kararın yani pompasına geçiş kararının ısıt, evlerinizi ısıtmanız yasaklanıyor şeklinde e, insanlara propagandasını yapıyorlarmış. Ama Türkiye'de de bunun benzerini aslında yavaş yavaş görmeye başladık bu Türkiye'deki aşırı sağ gruplarında iklim kanununa karşı. işte sizin elinizden arabanızı alacaklar, sizi evinize tıkacaklar, karbon karnesi verecekler gibi şeylerle e, insanları... E, Çelmeye çalıştıklarını biliyoruz özellikle. Ayrıca bir konu bu önem taşıyor. Tam da buradan izninle bir ara, ara keseyim evet. Şeyini, evet. konuşmanı. Yani bugün başladı Avrupa Portekizli gençlerin yaşları 11 ile 24 arasında değişen Portekizli iklim aktivistleri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 32 Avrupa ülkesinin iklim krizi karşısında yeterli adımlar atmadıkları ve bunu yaparak insan haklarını temel hakları ihlal etmekle suçluyorlar Dava bugün başladı. Avrupa evet. İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve çok önemli tam da mesela Sandra Lavelle'in Guardian gazetesinde yakaladığı bir ilginç noktalar var. Birleşik Krallığı'nı İngiltere'de yani Birleşik Krallığın savunması en büyük açılan bu en büyük legal eylemde yani açılan en büyük davada şimdiye kadar dünyada görülen Temel noktası Birleşik Krallığın savunması dele geçirmiş bir şekilde gardin tarafından çok ilginç tam da bu senin sözünü ettiğin doğal gaz şeyleri ocakları ne karşı kombilerine karşı ısı bombaları meselesi bunu Britanya hükümeti söz vermişti yapacağız demişti Sunak hükümetinin şeylerinden son dakikada bir U dönüşü yaparak tamamen vazgeçti bunları 2030'a kadar yeni petrol ve dizel araçların satılmasına son verileceği gibi 2035'e karşıda kadar da e, enstrasyonun bu şeylerin doğalgaz kombilerinin kaldırılıp 2035'e kadar. en son tümüyle ısı pompası konulacaktı. Bu karardan olduğu gibi vazgeçmiş mesela Britanya ve biz i̇şte ben... Almanya'da da bunun için çalışıyorlar. Aynen, şu an. aynen. Yani dolayısıyla çok önemli bir davadan bahsediyoruz. Evet. Ee, ee... Crowdfunding de yapıldı yani 122 bin dolar kadar ya yani 100, 100 bin sterlin kadar da. Para toplayıp avukatlık masraflarını savunma masraflarını karşılamışlar bu gençlerin. Çok çarpıcı yani ve şey diyorlar savunmacılar e, Rişi Sunak'ın bu açıklaması sadece anlamsız ve ahlaksızca değil aynı zamanda yasa dışı mahkum edeceğiz inşallah diyorlar ve umutlular yani. Çok ilginç. Evet bu meselenin işin e, çok özellikle bu spompasına geçiş kısmının işin çok ortasında olması yani çok konuşuluyor olmasının bir nedeni de tabii mesela kömürlü termik santralların kapatılmasına karşı da mücadele ediyor fosil yakıt endüstrisi ama fosil yakıt şey termik santralların kapatılması aslında yurttaşları tek tek ilgilendirmiyor. Halbuki sizin evinizdeki kombinizin yerine belki şu anda ondan daha pahalı olan kendi cebinizden harcayarak yani teşvik verilse bile kendi cebinizden harcayarak ısı pompası koyacak olmanız sizi doğrudan doğru cebinize etkiliyor Dolayısıyla insanları tek tek iklim e, politikalarının karşısında konumlandırmak için bir fırsat olarak kullanıyorlar e, bu iklim inkarcıları. Şimdi bu Frank Schapler'den bahsetmesinin yazıdaki temel nedeni şu. Schapler basit bir şey değil. E, sadece politikacı değil sadece. Kendisi aslında e, bu... 2022 yılı başında protesto gösterileri düzenlenmeye başladığında protestocuları terörist olarak nitelendirmeye başlamış bir kişi ve suç örgütü demiş bu son nesil için. Ve daha sonra muhafazakar yayın organları, derşbiger falan da dahil olmak üzere bu çerçeveyi, yani politikacının çizdiği çerçeveyi tekrarlamaya başlamış. Ve 2023 yılı Mayıs ayında da Alman polisi baskınlara başlamış. Bunlar... E suç işlemek amacıyla bağış toplayan bir suç örgütü olduğu gerekçesiyle. Peki bu adam kim aslında? Asıl yazının ilginç tarafı burası ve çok uzun burası. Tamamını tabii okuman mümkün değil ama çok kısa özetlemeye çalışacağım. Ee, Schapler denen e, işte Hür Demokrat Partili politikacı Frank Schapler aslında kendisi bir düşünce kuruş, kuruluşu oluşturmuş bir kişi serbest piyasa politikalarını savunan e, ve 500'den fazla üye düşünce kuruluşundan oluşan küresel bir a olan Atlas Network'e üye. E, bu Atlas Network kim peki? Asıl ilginç olan zaten e, yazının büyük kısmı bu. Atlas Network e, kendisini tüm bireyler için ekonomik ve kişisel özgürlük hakkını güvence altına almayı amaçlayan kar amacı bitmeyen bir kuruluş olarak Tanımlıyor ee, çeşitli küresel düşünce kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ama aslında bir A dönüşmeden önce böyle 500 tane kuruluştan oluşan bir A dönüşmeden önce bir İngiliz, Anthony Fisher adındaki bir kişi tarafından İngiltere'de kurulan Ekonomik İşler Enstitüsü diye bir yerden ibaretmiş ve kendisi de zengin bir madenci ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. İkinci Dünya Savaşında işte hava kuvvetlerinde görev yapıyor falan. Ee, ve daha sonra savaş sona erdikten sonra İşçi Partisi'nin seçilmesi karşısında büyük bir dehşete kapılıyor. Ee, i̇lk seçimde İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi konusunda ve bir dahaki sefere insanların hani kendi anladığı anlamda doğru yönde oy kullanmasını sağlamak için e, özellikle Hayek'le, Friedrich Hayek'le Avusturyalı ekonomist aşırı herhalde. Neoliberalizmin yani liberal, teorisinin de kurucularından biri kurucusu evet. hatta kurulcusu olan Hayek'le yaptığı sohbetlerden ilham alıyor. Hatta Fischer 1950'lerin başında aday olmayı düşünüyor ama Hayek ona siyasete girmeyi sen unut. Bunun yerine entelektüel sınıfı hedef alan bir fikir savaşına gir diyor. Bunun üzerine Fisher işte bu Ekonomik İnstitüsü denen e, Institute of Economic Affairs galiba IEA denen bir kuruluşu 1955'te kuruyor ve e, İlk 1960'ların başında ilk büyük kurumsal bağışçisinde buluyor. Kim bu kurumsal bağışçı dersiniz? Tabii ki Shell, petro şirketi Shell. Kısa sü süre sonra da BP, ee, yani İngilizlerin B.P.'si de e, destekçilerinden bir tanesi oluyor. Ve büyük paralar akmaya başlayınca etkisi giderek artıyor pişerin kuruluşunun ee, ve özellikle bunların e, yaptığı şey daha çok ekonomi konusunda ekonomi i̇şte ekonomist olmayanlara e, yönelik yazılar yapılıp bunların kopyalarının işte okullara, üniversitelere dağıtılmaya başlandığından bahsediyor. Yani bu aşırı sağ ideoloji ya da neoliberal ideoloji daha o yıllardan topluma yaymak. Ama bunların e, hedefi şu yani daha doğrusu taktikleri şu, sizin e, şeyiniz, özellikle bu Hayek'in yine fikriymiş, sizin hedefiniz toplumun geneli değil, elitler olmalı. Yani işte üniversite hocalarından tutumda politikacılara ya da zenginlere kadar elitleri e, toplumdaki seçkin grupları e, hedef alın şeklinde bir şey yapıyor. Ve bunlar giderek büyüyor. Nihayet 1970'lerde işte meşhur Koch kardeşler Amerika'daki e, onları e, onların kurduğu bir kuruluşta gelip bir konuşma yapıyor. E, buraları hızlı geçeyim falan e, işte Nigel Vinson e, var i̇şte özellikle Thatcher'ı destekleyen 1970'lerin sonlarından itibaren Thatcher'ı destekleyen kuruluşlarla falan birleşiyorlar ediyorlar bu demin kendisini andığımız Murdoch'da e, özellikle 1976'da Avustralya'da benzer bir örgüt kurmasına Murdoch yardımcı oluyor İngiltere'ye dö döndüğü zaman Adam Smith İnstitüsü diye bir şey kuruyor işte Amerika'da Manhattan Enstitüsü'nü kuruyor falan filan. Center for Policy Studies meşhurdur o da. Ee, onları kuruyor ve özellikle Margaret Thatcher'ın seçilmesini sağlayan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Ee, daha sonraları ünlü serbest piyasa ekonomisti Milton Friedman Margaret Thatcher tarafından yürüten İngiliz politikasındaki o dönüşü fişere başka herkesten daha fazla şey borçludur demiş. Yani e, Thatcher'ı iktidara getiren e, şeyleri arasında olduğu söyleniyor ve işte e, özellikle Hayek'ten finansman sağlanabilecek kendisini kuruluşlarla yani şirketlerle tanıştırmasını istiyor Fisher ve e, 1981'de Atlas Network yani bugün e, sözünü ettiğimiz 500'den fazla kuruluş üyesi oldu ağı kuruyor ve e, bunun içerisinde işte Kato Enstitüsü Heartland falan gibi Heritage gibi İsmini çok yakından bildiğimiz Amerika'daki muhafazakar neoliberal siyaseti şekillendiren güçler buna üye olmaya başlıyor. Yani şu anda Amerika'da 189 üyesi var, Avrupa'da 135 üyesi var falan ve en büyük e, şeyleri e, mesela Koch kardeşler e, nasıl diyeyim para kaynakları, Exxon Mobil vakfı yani bu Exxon mobil meşhur dünyanın en büyük petro şirketi vakfı. E, vesaire. Daha sonra Latin Amerika'ya e, doğru yayılıyorlar. Venezuela'yıdaki Daki e, Chavez'in devrilmesine yönelik şeyler finanse ediyorlar falan filan. Bu şekilde devam ediyor. işte en son Atlas Network'ün son hedeflerinden bir tanesi de iklim e, şeyi. Yeşil ejderhaya direnmek diyorlarmış buna. Yani e, çevrecilerin kıyamet karamsarlığının aksine e, falan işte biz dünya, e, iyiye gidiyor dünya iyiye gidiyor falan filan. Böyle bir belgesel çekiyorlar yeşil ejderhaya direnmek diye. E, ya yani çok uzun bir hikaye gerçekten. Özellikle bu yok oluş isyanının e, Londra'da başlattığı eylemleri e, terörist eylemler olarak yıkıcı protesto olarak e, etiketleyerek onları kriminalize etmeye çalışıyorlar. E, işte Amerika'daki Dakota Access boru hattına yönelik şeylere karşı kampanya yapıyor. Yani nerede iklimle ilgili önemli bir kampanya olsa karşısına Atlas Network ve onun kuruluşları. Evet ve dünyayetler diyor. filanla da sonuçlanan lüt hatta birisi öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde COP arazisi mi deniyordu oraya bir? Doğal parkı korumak isteyen bir genci öldürdüler. Polis silahlı olarak öldürdü bir sürü defa ateş ederek. Halbuki silahsızdı mesela ve hiç orada oturan bir gençti. Ama orayı da polislere açma gibi. Yani pollution paradoks dedikleri kirlenme paradoksu. En kirli endüstrilerin en büyük politikaya yatırımları yapmaları çok net bir şey. Monbiun da söylediği gibi. Ama işte bu da bende şey de, şey de La söyleyip hmm. bitireyim bu pasta hmm. çok pardon. Greta Thunberg'in e, Fridays for Future, yani gelecek için Cuma'lara karşı olan o özellikle Twitter'da yapılan saldırıların falan da <gülüyor> yine Atlas ağına dair dahil olan kuruluşlar tarafından e, Greta ve arkadaşlarına e, saldırıların başlatıldığı. Hatta belki hatırlarsınız YouTube'da Naomi Say' diye bir e, genç bir kadın anti Greta olarak bir ara çok popüler olmuştu. Yani evet. Greta'nın söylediklerinin tersini söyleyen, aşırı liberal görüşleri savunan bir kadını popüler yapmaya çalışmışlardı. Onu da yine e, Atlas Network organize ediyor ve e, resmen işe alıyor gibi bir şey. Yani. Topbel evet. evet. Gel ee, kitabında da böyle şeyleri anlatıyor. Ne evet bir yani müthiş, müthiş, bir, müthiş bir yazı. Ben bu yazın tamamını herkese öneririm. E, şunu gösteriyor aslında bize. Öyle bağlayayım. Yani bu etrafta dolanan iklim değişikliği ilgili şüphelerden bahseden yani Greta'ya karşı ya pek de sevmiyorum o kızı falan diyen etrafta çok insan gördüm ben son yıllarda ya da iklim protestocularını bir şekilde abartmakla ya da iklim aktivistlerini bu işleri abartmakla aşırı mesela bu şeyleri sanat eserlerine yönelik sahte saldırılar aslında onlar onlara yönelik çok laf edildiğini duydum. Bütün bunların aslında arka planda petro şirketleri tarafından finanse edilen aşırı sağcı düşünce örgütlerinin olduğunu bunların arkasında çok net gösteren e, ve aslında tabii iyi niyetli insanların da bu propagandaya ya belki de alet olduklarını gösteren müthiş bir yazı. İkim protestocularını karalayan karanlık küresel aile tanışın. Bunu da 13 Eylül'de yayınlanmış bir yazı. Bunu Yeşil Gazetede herkese tavsiye Evet, ederim. aynen öyle. Ben de ufacık ekleyeyim ve yakından tanıdığımız aktivistlerden <gülüyor> Selin Kilit'in de BBC World Service'te yazdığı bir haber ve de konuştuk. İklim değişikliği konusunda gençlerin Türkiye'de dahil olmak üzere 32 ülkeye dava açtıkları bir şey Portekizli gençlerden başlıyor. Son derece ilginç bir gelişme aslında bu da. Çünkü, Bakalım Türkiye ne diyecek bu? Nasıl evet, bir savunma yapacak? Büyük ölçüde merak ettiğimiz şeylerden biri bu fakat çok önemli yani 11 yaşındaki çocuk da var, 20 yaşın 24 yaşındaki bu 11 ile 24 yaş arasında değişen Portekizli altı genç ve çocuğun yaşları 11 ile 24 arasında değişen altı davacının özellikle de yani <gülüyor> şey söylüyorlar. Yani hükümetlerin acil önlem almaması halinde bu davaya dahil olan genç başvuru sahipleri sağlıklarına ve refahlarına zarar verecek aşırı sıcaklıklarla karşı karşıya kalacaklar. Hükümetlerin bunu durdurmak için çok daha fazlasını yapma etkisinin sahip olduğunu biliyoruz ancak onlar harekete geçmemeyi tercihini seçiyor diyorlar ki gerçekten haberlerde Guardian'da da Selin Girit'in BBC'deki haberinde de görüyoruz ki aldatmaca yoluna başvuracaklarmış savunmalarında hükümetler Daha oysa yani bu hükümetlerin hali hazırda zarar gördükleri hükümetlerin yüzlerce avukattan oluşan 32 hukuk ekibiyle de karşı karşıya kalacaklarını söylüyorlar crowdfunding'de yapmışlar yani karar 9 ila 18 ay içinde çıkması bekleniyor ama yani bu davayı kazanmak umudun olduğu anlamına gelecek diyor gençler ve bu insanların bizi gerçekten dinlediği ve bizim kadar endişeli oldukları anlamına gelecek ve hükümetler bu konuda bir şeyler yapmak zorunda kalacaklar bu her şey her bakımdan harika olurdu. Endişelerimiz için, geleceğimiz için devamında pek çok şey gelebilir diyorlar. Onun için de dikkatle takip etmemiz lazım bu Avrupa Hakları Mahkemesi'ndeki davayı. Evet, son haber olarak o zaman bitirirken e, Antarktika'daki e, büyük sıcak dalgasından bahsedelim. Antarktika'da Doğu kıyısında özellikle sıcaklıklar e, 2022 Mart'ında normal sıcaklıkların 39 derece üstüne çıkmış Mart ayında. Evet. Sonbahara e, geçiş olan aylarda Mart'ta eksi 54 civarında olan sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar yükseldiği söyleniyor. Bir de bunun yanında bu sene, bu geçen seneydi, bu senede Antarktika'daki daha önce de konuştuğumuz e, deniz buzunun e, tarihteki en düşük seviyeye indiği kesinleşti. Neden şu anda kesinleşti? Çünkü e, aslında en yüksek olduğu yani şeyin e, Eylül ortasında Buradaki deniz buzunun en geniş olduğu gün geçildi ve en geniş olduğu günde e, uzun dönemli ortalamadan 1,75 milyon kilometre kare daha az buz olduğu e, bugüne kadarki rekor düzeydeki en düşük seviye 1986'da görülmüş ondan da 1 milyon kilometre kare daha az buz olduğu e, saptanmış. Bu gerçekten sonuçları e, olacak korkunç sonuçları yani. olacak. Bunun tabii hem deniz suyunun sıcaklıklarının ısınmasına hem sı hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olduğu söyleniyor. Tabii işte Albedo etkisi, e, oradaki canlılar mesela hem peng e, şey, İmparator penguenlerin yavrularının e, kitleler halinde ölmesi gibi sonuçları olacak buz olmadığı için. E, bu da bugünün son haberi e, olsun çünkü dünkü verdiğinden okuduk bunu da diyelim ve programı bugün de kapatalım. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.